Günaydın Alp Bugün seni konuk ediyoruz Programını çaldık çünkü Alp Logay ile beraberiz Dinleyicilere de söylememiştik Merhaba Günaydın, abi. Günaydın Yarın Uluslararası Engelliler Günü Dolayısıyla Konuğumuz olacağından Senin programı çaldık Programın yarım saat yani O program saatini çaldık Buna mukabil de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 eee reytingde %10 civarıydı galiba. Çok çok çok yüksek. Yani normalde Entrispor'un Spor'un e, izlenme oranının hani %1 civarında olmasını düşünürsek 1-1,5 galiba 10 şeyler harik çıkıyor yani. E, yani işte, Türkiye'nin milli maçı ya dünya basketbol şampiyonası gibi olağanüstü şeylerden bahsetmiyorum. Normal hani e, seyirindeki bir günde çok olağanüstü ama hakikaten de o yani izleme kararı verenler bence doğru karar verdiler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 Buna benzer oyun yeni değil. E, üç sezondur ona yeni antrenör ile yani bir şeyler daha kattılar. Yani bir kademe daha yukarı çektiler. Müthiş maçlarda ona biliyoruz. işte o 6-2'lik ve yani maçı Şampiyonlar Ligi'nde e, Arsenal maçı geçen sezondu galiba e, önceki sezonunki Bayern Münih maçı yani bir sürü takımı çaresiz bıraktılar. E, çok sayı takımda özellikle NoCamp'tan bol gol yiyerek ayrıldı. Yani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 Çünkü ne kalben ne de beynen artık yorulmuştu. Bir hali kalmamıştı diyor. Yani ilan, havlu atmak durumu ol, olacak olmalıydı diyor Rob Hughes. Çünkü toplu önemlata hiç izin vermiyor rakibinin. Yani maçın istatistikleri de bunu doğruluyor. 40. dakikada topa hakim olma oranı %75 Barcelona reyli. Ve dünyanın ee... en pahalı ve en güçlü... Bizi takımına karşı oynuyor kulüme evet, yani. karşı. Buna... Maç sonunda 165 ile bitti tabii. Hani çok az dengelendi. 65 de hani böyle bir arasında çok büyük bir yüzük. ama 75 şu demek. Yani zaten hani taşları, avutları, kalecinin vuruşunu falan saysanız muhtemelen yani buradaki mutlak değer hani yani sizin toplu oynayabilecek hani şey yapsanız.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 E, gol bir attılar değil mi? Çok acayip yani. Ama bir sürü seri oluyor yani. Mesela tekrar akıtan bakmak lazım. Kaçıncı dakikalarda e, herhalde 68-69 müydü? 58-59 müydü? 4. golün olduğu civar. Orada da böyle bir üst üste seri. Yani bir, bir kere dokundular. Sonra topu göremediler uzun bir süre. E, ve yani hani paslar öyle şey değil. E, geride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 takımında 8 şeyinden yetiştirilmiş. Kendi sahasında yetiştirdiği kulüpten yetişen oyuncu. Takımdan, genç evet. takımdan. 7'si de dünya şampiyonu idi. Madrid'in de 3 tanesi. 3 oyuncusu böyleydi. Kendi sahasında yetişme ama kalecisi ve ulusal takım mini takım kaptanı İker Kaziyaz Büyük ölçüde zaten Fiyade'den top çıkartmakla meşgul oldu. Geceyi geçirdi diyor. Falan. Yani çok acayip bir durum aslında. Şey çok ilginç tabii. İlk 11 çıktığında 8 oyuncu genç takımdan yetişmeydi. yani. Evet. Sonra da herhalde David Villa 2 golü atan, 3. yıl golü atan herhalde 75 falan gibi oyundan çıktı. Yine de Boyan Kırkış girdi ve 9 oyuncu oldu. Yani iki bek hariç, sağ bek, Danelves ve sol bek, e, Eric Abidal hariç, tüm oyuncular işte 11-12, bilemediniz 13-14 yaşından beri o kulübün içinde olan, işte e, minik, yıldız, genç, B takımlarını oynamış oyunculardı. Ve o oyuncularla ya tabii ve o yaştan beri o sistemle oynuyorlar çünkü Barcelona'nın öyle hani e, daha alt düzedeki takımlarının, işte genç, yıldız takımlarının farklı bir oynanan oynandığını zannetmesin. Aynı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 Ee, zaten hani bir antrenör size muhtemelen şunu söyleyecektir, yani bir teknik teknikle konuşsak burada, ee, Xavi ve Iniesta'yı söyleyecektir. Yani hem İspanyol takımı için hem Barcelona için. Onlar orta sahada öylesine komple bir oyunu oynuyorlar ki bir kere o pas dolaşımının iki şeyi iki kalbi onlar. Süneşlük yani tabi sadece pas atmak değil, çok becerikliler aynı zamanda. Yani kaleciyle karşı karşıya kaldıklarında.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 E, Messi'desi şöyle bir durum var tabi dünyanın en iyi oyuncusu değil yani belki birinci ikinci en iyilerinden biri yani iki, iki üç oyuncudan bir tanesi müthiş oynuyor daha da genç e, belki bundan sonra daha da iyi olacak e, ama öyle olduğu için ve çok tehlikeli hakikaten yani bir kere topu ayağına aldı mı dripimle gitmeye başladı mı büyük tehlike e, yani bir iki üç kişi rahatlıkla geçebilir ikincisi yani cezanın civarından da şu satıyor artık ve Ee, hep kale direklerinin dibine atıyor şutlarını öyle bir şey var tehlikesi var tabi ortalara değil ee, ya direkten de değil, ya gol oluyor Yani üçüncüsü o e başladıktan sonra e, ciddi kart tehlikesi yani düşürüp sarı kart kırmızı kart görebilirsiniz penaltı olabilir o yüzden Messi tabi çok e, dripting'in top aldığı ilk anda dripting'in başında sıkıştırıyor oyuncular foly orada yapıyorlar vesaire ve Arjantin ilk takım pek öyle kullanmadı ama Barcelona artık onu biraz pasör gibi kullanmaya evet, Yani daha, biraz evet. daha ortaya çekip e, yani markacı aslında Messi'yi çektiğiniz yerde sahanın doğru giderse solda bir boşluk oluyor. Çünkü konsantrasyon savunma konsantrasyonunun olduğu bölgeye toplanıyor ve ters tarafta büyük bir boşluk oluyor. Tabi yani akıllı bir antrenör bunu gayet iyi kullanır. Messi'yi bir tarafa çeker, sahanın o tarafını boşaltır. O gün de onu çok iyi kullandı. Hani 3. ve 4. golde <gülüyor> Messi'nin inanılmaz hatta 4.'deki pas hakikaten inanılmaz. Evet o, o, onu hakikaten ben de öyle bir şey görmedim yani. Öyle bir pas. Prezisyon olarak hızı ve her şeyde. Akıl almaz bir şeydi. pas oyunu olduğu için son daha önceki yani son 2 yıldaki Barcelona maçlarında da öyleydi. 6-2'lik maçta da gollerin Tamamına yakında karşı karşıya pozisyonlar oluyor. Yani çarşısız bırakıyorlar ki e, son vuruş yapacak oyuncu işte kalecinin yanından bacak arasından üstünden dokunmak kalıyor. E, bu da tabii Real Madrid kalesi Kazıyas'ın şanslılığı çünkü bir kaleci için en çaresiz pozisyon. Yani orada oyuncu doğru vuruşu yaparsa Hiç bir kalecinin yapacak pek bir şey yok yani. Hani çok e, istisayip bir durum olabilir ve hani vuruş yapan oyuncuların da Çok teknik ayağına hakim oyuncuları oluşunca e, hakikaten şans yani çok çaresiz. Savunma o şeyi verdiyse o pozisyonu verdiyse oyunculara. E, mesela Lekip gazetesinin ben e, maç salı günkü sayısına baktım. E, oyuncular 2-3-4 not almışlar. Kazıyas'a 5 vermiş onlar. <gülüyor> 10 üzerinden. Yani o, belki o çaresizliği biraz kale almışlar. Hani 5 evet. golemesine rağmen ama işte Ronaldo'dur, sonuncu 3'ler, 4'ler, 2'ler, bir 5 daha vardı galiba Dimar'ydı. Hani çabasına, koşusuna <gülüyor> şey yaparak ona 5 vermişler. Öbür tarafta 9 8 ileriydi. Notlar başlanacak hızı 6 almıştı. En düşük not. <gülüyor> Şeyden <gülüyor> bir, bir not fazla yani. <gülüyor> evet yani. O hani Kazıyas. şey yok tabii. Hani onu değerlendirecek fazla pozisyon yok. Evet, yok. Yani o ancak değerlendirecek hani top geri verilindi ona diğer oyuncu tarafından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 Doldaki eski hanedanlara baktığınızda da işte hani 2 yıldır, 3 yıldır, elilerdeki işte Real Madrid 5 yıl ee, öyle dönemleri var. Yani. Daha uzun süre koymak mümkün olmuyor. E, oyuncuların bazıları belki e, hani o düzenden sıklanılabilir olabilir. Daha fazla ön plana çıkmak isteyen olabilir. Yani Barcelona'nın en büyük avantajı işte hepsinin tamamının yakının orada yetişmiş olması. Evet. Yani i̇şte o düzeni bilen E, ailesi orada vesaire orada hani e, şeyin Saintin çocukları neredeyse bir kısmı pek artık bugün kalmamış bir şey çünkü evet. ne hani malinden malinden çıkan bir abi değil de bir süperstar şu, bugünün üst düzey futbolcusu e, bir sorunu o şey dedi yani tempo olarak da bir maç içinde o tempo üst düzey tempoyu korumak hakikaten kolay değil yani buna engin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 Barcelona yani şeyde de başarılı şimdi bu üçüncü sezonları bu seviyede. Ee, hakikaten yani çok ufak tefek dalgalanmada elbet olacak çünkü işte sakatlık oluyor vesaire. rakipler herkesi de bileniyor, yenmek için oynuyor. Ee, çok kolay değil. Ee, o da Antonio'nun becerisi yani hele bu sezonda böyle gösterirlerse e, çok çok büyük bir başarı olacak. Yani mesela bu sezonun sonunda bir şampiyonelik şampiyonu velik şampiyonlu ve girirse e, hakikaten çok acayip olacak. Dediğim çünkü o konsantrasyonu e, antrenör için zaten büyük bir şey sorun. E, bütün sistemi kontrol etmek ama oyuncular için de e, motivasyon. Zaten kazanmıştık. Bir daha kazansak nasıl olur falan. Yani o düşünceyi... E, o nasıl sürekliliği, sürdürülebilirliği nasıl sağlayacakları şey yani, düşünülebilir tabii. Başka işler yapan insanlar için de söz konusu. Evet. O, o konsantrasyonu yüksek tutmak Müthiş bir sezon. Şey. İkincisi de yani bu takımı kim alt edebilir? Ee, son iki sezon geçen iki sezon'da yani iki takım hakikaten şey yapmayı başardılar. Biri Chelsea'ydi önceki sezon. Hiddink'in Chelsea'si. Barcelona 0-0 beraber kaldılar müthiş bir savunma oyunuyla. Londra'da 1-0 yeniyorlardı ki işte 95. dakikada İngiltan'ın müthiş golü geldi. Evet. İngiltan'ın üzerine kitap falan da yazdı.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 Ee, en iyi oynayacak şey yüzde otuz kadar yüzde kırkı kadar topla oynayabiliyor yani o altmış 65i buluyor zaten Barcelona. Evet Barcelona da zaten bulduğu hemen hemen her şeyi de gol'e çeviriyor. O da ilginç bu David Villa mesela striker denen oyuncu tipi eskiden center denirdi yani vuran, vuran eleman vuruş yapan.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 E, ileride presle kalmasını sağlayan bir oyuncuydu ama onun bir huzursuzluğu vardı. Yani ikinci planda olduğuna dair bir huzursuzluğu. Onu sattılar. İbrahim'e uçyalılar. İbrahim'e e hiç uymadı. uymadı evet. Bir kere Ego olarak başka bir isim. Müthiş bir oyuncu. Ona şüphe yok. Çok teknik. E, ama e, şeye, bir kere o oyununa adapte olamadı. Kolay değil belki dışarıdan gelen için. Ve onu e, bir şekilde kitabladılar. Satacaklar herhalde. Yerine VIA geldi. VIA İspanya mil takımından zaten bu oyuncuları tanıyor. İkincisi yapı olarak şöyle bu pas oyunda çok teşne bir oyuncu. Yani hem o pasları alabilme hem geri verme olarak yani dün pazar akşamı çok iyi kanıtıydı zaten. Hani o Messi'nin paslarını birbirlerini görüyorlar yani onlar. Evet. E, şey. İki saniye önce. O da iş bitiyor. E, bitiricilik de varsa zaten Evet, yani hakikaten de sonuçta bu Barcelona'nın oynadığı futbolsa diğerleri ne oynuyor diye pek çok gazetede yazıldı zaten ama hakikaten onu düşündürecek bir şey vardı El Clasico'da. O konuda güzel yorum Mehmet Demirkol yapmıştı. Kısa bir görüş vermişti Milliyet'e. yani bunu dünyada herhalde şu an söylemeyen takım ve antrenör yoktur diyen bir tek Türkiye'de değil. O yüzden hani şeye Türkiye'deki futbolu haksızlık etmeyelim İngiliz takımları da takımlarına bakanlar da aynı şeyi söylüyorlar düşünün yani İngiltere Ligi'ndeki bu oyun ne yahu falan <gülüyor> evet. yani çok o kurgulanması ve oynanması zor bir oyun herkes onu söyleyecek Hani bizim takımları şey yapıp, Türkiye ile ilgili karşılaştırıp haksızlık etmeyelim bizimkiler. Elbette onun uzağındayız ama şeydeki de yani Almanya'daki, İtalya'daki takımlar da yani bu oyunun uzağındalar. Eğer şey buysa şu an ölçü buysa. Yani çok ölçü olan bir oyun değil. Ee, söylediğimiz gibi yani bu, hani bir tek Guardiola'nın kurduğu bir sistem de değil. 30 yıl artı 2 yılda kurulmuş. Evet aynen öyle. Yani bir antrenör bize bunu 2-3 yılda e, başaramaz hakikaten. E, merak ettiğim işte dediğim gibi yani ne kadar sürecek bu şey e, sistem ve tempo. Hani başına bunu 2-3 yıl daha sürdürebilecek mi? Eee, ikincisi de hani hakikaten kim karşı koyabilecek bu sisteme? Mourinho'nun İspanya ilk sezonu gelecek sezon hani hakikaten şey yapmak lazım. Gelecek sezona bakmak lazım. Real Madrid'de e, istediği şeyi yakalayacak mı diye. Sen yani oradaki zorluk da şu. Real Madrid tarihi boyunca hep fujumarlık tanınmış bir takım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 Dünya e, bir a, yani aynı oylamada ve erkenden ileri, adaylara vermeye e, karar vermişti. Olayız e, yani, birine sekiz, birine 12 yıl var. Yani hazırlık için her organizatör ülkenin daha fazla zamanı olsun, e, daha yani problem çıkmasın mantığı gidiyorlardı. Ve şundan dolayı çok kritik tabii. Dünya Kupası öyle büyük bir organizasyon ki, öyle büyük para dönüyor ki onun etrafında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 şey yapmak istedikleri yani istedikleri ortada. 2018 için aslında bazı ülkeler iki kupaya birden adaydı yani biri olmazsa diğerinin de aday olmayı düşündü adı. 2018 için sadece Avrupa ülkeleri kaldı yani İngiltere en başta geleni, Rusya var. Ondan sonra Hollanda, Belçika ortaklığı ve İspanya, Portekiz ortaklığı var ciddi adaylar hakikaten. 2022 için ise yani bir dünyanın büyük ülkeleri kaldığı işin içinde yani. 2022 için ise işte ABD, e, Avustralya, e, Katar, e, ciddi adaylar var. E, üye, üyelerden ikisi mesela ölemeye katılamıyor. İkisi. Ölemeye yani katılamayacaklar. Çünkü haklarında soruşturma var. Evet. Ve bu kadar büyük, hani milyar dolarlık o iki kupanın yayın hakları satılmadı örneğin. Televizyonun yayın hakları. Kimilerin hangi rakamlar olacaktır? Evet, çok büyük ee, paralar dönüyor. Bel, belki Wikileaks'ten onun da izlerini okumamız mümkün olacak Wikileaks sızmalarından. Putin'de ah, de işin oldu. O işin içindeyse değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Olabilir yani. Ve kesinlikle de şey, Putin mesela bugün gitmiyormuş. Rusya'yı temsilen orada propaganda konuşması yapmaya gidecekmiş galiba. Vazgeçmiş. iptal etmiş. Evet, hakkında çıkanlardan sonra. Böyle bir Bak, haber vardı. Zaten herhalde güvercinle haberleşme geri dönecek bu şeyden sonra. Evet, bana da öyle geliyor. <gülüyor> Ondan sonra, yani ya da bir takım yeni şifreler falan. Şey, Hieroglif kullanılacak. Diplom dedikodu. dedikodu. <gülüyor> Peki çok teşekkürler Alp. Haftaya evet, tamam. bir gün, tamam. sonra, normal, gün sonra. Normal. Tamam. Hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi Tabii, teşekkürler. Evet açık gazeteyi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir takdim tehir durumu da oldu. Yarın çünkü daha önce de söylemiş olduğumuz gibi Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla Şafak Bave ile konuşacağız. Alp'in saatini ondan ödünç aldık bugün de. Alp Ulağayla o yüzden konuştuk. Alp Klasiko konuşmadan da olamazdı.